Saflığın huku altıncı ablışından önce Yüce Tanrı çağrıldı ve avucumu üç kez yıkamaya başladım, durulayın ve bir avuç içiyle soludum ve yüzümü üç kez yıkadım.